Kur'an içinde ismi azamını Allah saklamıştır. Niye? Kur'an'ı hep okusunlar. İsm-i azamı bulsunlar diye. Zaten ismi asgari yoktur Hazreti Allah'ın. Hepsi ismi azamdır. O ne demek olduğunu bana tek tek sorarsan haberim. Şimdi burası yeni değil çünkü o. İsmi azamını bulmak için sen Kur'an'ı okuman lazım. Yukarıdan şey. Biliyor musun Kur'an okumasını bilmiyoruz. Yazık. Vah vah vah yazık. Sevdiğin olsa senin Avrupa'da Alman olsun sevdiğin, Fransız olsun hemen onun lisanı öğrenmeye kalkarsın değil mi? Yazısını öğrenmeye çalışırsın. Allah ve Resulünü seviyorsun. Niçin kitabını okumadın, öğrenmedin? İddian bu senin sözde. He? Soruyorum. Öğren Kur'an-ı Kerim'i. İslam'da ilk emir ikradır, okudur. Oku. Ama şeytanın ismiyle okuma. İkradısını Rabbi kellezi halak. O halik Azam olan Allah'ın ismiyle oku bizde. Allah'lı bizim işimiz. Bizde okumalar Allah'lı. Gönül Allah'lı, dil Allah'lı, göz Allah'lı, kulak Allah'lı, el Allah'lı, ayak Allah'lı. Kalp Allah'lı. Allahla olacak biz de, Allah'sız olmayacak. Gene İkicihan Fahri sallallahu aleyhi ve sellem, ötübül ilmemin minel mehdi giden lahti, peşikten kabre kadar ilim tahsiye ediniz. Yani nefs gibini öğreniniz. Allah'ı öğreniniz. Allah'ı Allah'ı Allah'ı öğreniniz. Eyvah, eyvah, eyvah. Vah, vah, vah, vah, vah. Men arafe nefseh kad arafe Nefsini bilmeyen Allah'ı bilemez. Nefsini, azini bilmeyen Allah'ın kudretini nasıl anlayabilir? İki türlüdür o nefsi bilmek. Bu işte anlayanlara söylüyorum. Bir nefsini, azini bilirsen, hakkın kudretini anlarsın. İki, nefisteki bulunan, yani insanda bulunan esrar-ı ilahiyi bilirsen, hakkı anlarsın. O kadar. Bu kadar bir kafi.